Elhamdülillah ve salat ve selam ala Resulullah. Bir bayan bacımız soruyor. Diyor, Kadir gecesinde ben geçen sene hayzım oldu. Hastalandım yani. E ben ne yapabilirim? Bu Kadir mübarek gece geçti. Sabaha kadar kahr diyor. Ne yapmamız lazım? Evet, e, güzel soru. Allah razı olsun. Ama kahrolmaya olmaya gerek yoktur bacım benim. E, hiç kahr olmaya gerek yoktur. Çünkü Hayzlı kadın her ibadeti yapabilir elhamdülillah. Sadece namaz, oruç, tavaf, beyte tavaf, itikaf, camide itikaf yapamaz. Onun haricinde elhamdülillah her ibadeti yapabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, rivayette geldiği gibi 10 e, sonucunda ihya ederdir. E, e, şeyi... E, e, on sonucunu ihya ederdir. Çünkü Kadir gecesi o günündedir. Ehli de uyadırdır. İbadet ehli uyadırçanda uyadırken da bunların arasında haizler de vardır. Hazreti Ayşe'nin dediğine göre validemiz radıyallahu anha onun için sen bu geceyi sabaha kadar uyuma, uyuma ibadet yap e, istiğfar yap e, ibadet yap budur çünkü bu aynen hadisin sevabını alırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men kâmelen ile til ve ihtisaban gufr ma taqaddama min zeb." İmanı ihtisab ihlaslı kılsan yapabilirsin. Ondan dolayı hayız hayızlı kadın oruç namazdan mümlü'tür. Yasaktır, bunu yapamaz. Yapsa da kabul olmaz bel tersine alır. Ama ne yapabilirsin? Kur'an-ı Kerim okuyabilirsin. Racih olan görüş, hayızlı kadın Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Ama bir şarttan Kur'an-ı Kerim'e el değmeden bücünde elhamdülillah ekranlarda Kur'an-ı Kerim var. Yani açarsın böyle oradan okuyabilirsin. Böyle bunlar bunda ihtilaf etmişse de racih olan budur. Çinci zikir yapabilirsin. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah ve allahu akbar, subhanallah ve bihamdi, subhanallah azim Bunu ne kadar zikir var ise Hüsnü'l-Müslim kitabında onları yapabilirsin. Sonra İstihbar yapabilirsin. İstakfurullah, istakfurullah, istakfurullah el-azim ve etub ile istakfurullah el-azim. E, bunları diyebilirsin. Sonra bol bol dua yapabilirsin. Dua, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde vereyim sana. Dua diyor ibadetin taç kendisidir. Hatta bir rivayette zayıf ise ibadetin beynidir diyor. Bu ibadetleri Kadir Gecesi'nde yapsan inşallah o hadise sen nail olursun. İlk önceden sen bir niyetten kurtarmışsın elhamdülillah. Niyetin salih ise orada da inşallah Allah subhanahu Taala senin için bunu yazar. Velhamdülillahi rabbil alemin.